savruldu. Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş. Yalnız göğsünü şişiren dimağında muttedir darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyormuşçasına kimseye bakmayarak hatta söylediğine vakıf olmayarak devam ediyor bütün etrafında bulunanlar guya bu genç natuktan çıkan mıknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde hareket etmeyerek gözleri dalarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi dinliyorlardı Bilseniz şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz, öyle bir lisan ki neye teşbih edeyim bilmem, mütekellim bir ruh kadar beli olsun, bütün kederlerimize, neşvelerimize, düşüncelerimize, o kalbin bin türlü inceliklerine, fikrin bin çeşit derinliklerine, Heyecanlara, tehevvürlere tercüman olsun, bir lisan ki bizimle beraber grubun mahzun renklerine dalsın, düşünsün, bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yeyesiyle ağlasın, bir lisan ki asabımızın heyecanına refakat ederek çırpınsın. Hani ya bir kemanın telinde zapt olunamaz, anlaşılamaz, bir kaide altına alınamaz nameler olur ki ruhu titretir. Haniye, fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacı ile dağılmış sisler olur ki, üzerlerinde tersim olunamaz, tayin edilemez akisler uçar, nazarlara buseler serper. Haniye, bazı gözler olur ki, sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar, ölçülemez, nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır, hissiyatı yutar. İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nameler, o renkler, o derinlikler olsun. Fırtınalarla gürlesin, dalgalarla yuvarlansın, rüzgarlarla sarsılsın. Sonra müteverrim bir kızın yatağa kenarına düşsün ağlasın. Bir çocuğun beşiğine eğilsin gülsün. Bir gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. Bir lisan. O saçma söylüyorum zannedeceksiniz. Bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun. Ahmet Cemil'in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk, dehanın sihir asasına temas etmiş zannedilen çehresinde parlayan bir saniha yıldızı, lambanın hafif ziyaası ve dalgalanan tütün dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti, ruhu oksiyan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu sözler, sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı. Ahmet Cemil'i bir seneden beri tanıyorlardı. Geçen sene mektebi mülkiyeden çıkıp da matbuat alemine atıldığı zamandan beri onu bir kere görmek sevmek için kifayet etmişti. Herkes severdi. Daha doğrusu bir nebi hürmet ederdi. Son söz üzerine Ahmet Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki hiç söylememiş deminden biri orada sakit mütefekkir oturuyormuş zannolunurdu. Raci yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı, ellerini sofranın kenarına dayıyarak yarı istihsa, yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: "Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde bir şey bulmak mümkün olamaz." Ahmet Cemil cevap vermek istedi, zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. Raci'nin mukabelesi kargaşılığa geldi. Şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzereydi. Kemanlar hazırlanıyor, kırık dökük nahme parçaları işitiliyor, bahçe memurlarından biri elinde şem adı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadıyla söndürülen gazları yakıyordu. Hep ayağa kalkmışlar, şöyle bir iki devir yaptıktan sonra bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. Hatta Ali Şekip, Ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahibi imtiyaza hemen ima bile etmişti. Ahmet Cemil müsaade istedi. O aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. Burdan ayakların altında serilen Halicen ve İstanbul'un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı. Sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini yalnız, ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden, ara sıra görünen 2-3 sakin hizmetkardan başka halktan biraz ötede uyanmaya, harekete başlayan kalabalıktan uzak düşünceleriyle yalnız kalmakta azim bir vicdan istirhati duydu. Zaten muhtade olan periskarlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı o da adeti hilafına olarak biraz mikyası geçmiş, biraz tahammülünden ziyade içmişti. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey damarların içinden kemiklerin arasından hafif hafif raşeciklerle akarak sanki bütün cismaniyetini iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor gidiyor vücuduna mukâmet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi O vakit bir muvakkat cehle kendisini toplar, bir uçuruma yuvarlanmıyor, toprakların arasına süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşçasına gözlerini açar, ayaklarını çekerdi. Arkadaşları Ahmet Cemil'i böyle bir halde bıraktılar. Onlar gider gitmez dudaklarının arasından aman bu raci dedi. Bu adamdan ilk muharefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. Onu hiç sevmez, sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiçbir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde her şey olmak isterler. Raci de en ziyade olamayacağı bir şey olmaya yelteniyordu. Şair Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmen kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçi'nin ta kavak iskelerine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş, on kuruş da masraptan çıkmıştı da ancak iki buçuk beytle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. O vakit muzafferhane matbaaya girdiği zaman Ahmet Cemil elindeki kağıdın üzerinde, 20 30 çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısranın yalnız son kısmını evet evet son kısmını görmüştü. Aman ya Rabbi. Şair-i Racî dedikleri işte buydu. Bu kadar hiçliği ile beraber her meziyet sahibine düşman. Bunun Bir güzel şeyi beğendiği, muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş. Güya değerlerinde bir mevziiyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. Bu adamın beğendikleri yalnız ölülerden ibarettir. Ölüler onlar artık fevkaladeleşmiş, şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kalmışlardır. Ahmet Cemil bir gün bir garp edebinden naklen, mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir dediği zaman, orada bulunan raciye dönerek, al sana göre bir söz, öyle değil mi? demişti. Bu yolda latifelerle raciyi kendisine düşman etmişti. Fakat ne beis var, zaten Ahmet Cemil, yalnız herkes tarafından takdir edilmiş olmakla, onun husumiyetine hak kazanmış olmuyor buydu. Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de, Ahmet Cemil, umumi bir vüsat vermez. İnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca yani bir taraflarca takdir edileceğine şüphe etmez. Ona arkadaşları seviyorlardı. Fakat o muhabbet içinde kim bilir ne kadar saklı kinler, ne derin hasetler mevcuttur. Bugün kendisini takdir edenler yarın kendisini düşürmeye sebep olabilecek bir şey yazsın, bakınız nasıl gülerler. Ah bu matbuat alemi. Bir seneden beri o alemin az tecrübelerini mi görmüş, az acılıklarını mı tatmıştı? Mektepteyken nasıl hülyah ederdi? Bugün kim bilir ne kadar gençler vardır ki o alemde bir zevk tasavvur ederler. Fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler, Ahmet Cemil kin ve haset dedikçe hep racı aklına gelir. Bu adam matbuat aleminde bir cins mahlukatın hususi numunesidir. Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat edecek yerde ötekinin birikinin hatalarını bulmaya dikkat eder. Bir gün mesela Ahmet Cemil'in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer, pek ziyade kaide şinaslıkla müftehirdir. Arapça, Acemce pek iyi bilmek iddiasındadır da bir kere Arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. Ceridede vazifesi, Muhbirlerin getirdiği havadisi, tashihten ibaret kalır. Ne vakit bir makaleciye filan ihtiyaç görülse, kendisine havale olunmasından korkarak, akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. Matbaada onu kimse sevmez. Hele idare memuru, o kendisine Ahmet Şevki Efendi diyen yuvarlak adam, raciden bahs olunsa ateş püskürür, Onun kadar mahsul ben para alan matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilanların ücretini haczeden bir muharrir. İşte matbaa işlerinde bulunalı 10 sene oluyor, hiç görmemiştim. Ahmet Cemil aman buracı dediği zaman işte bütün bu tafsilat o 3 kelimenin telaffuz tarzının içine sıkışmıştı. Bakınız, baş muharrir Ali Şekip bizzat bütün başkadır. Raci ile tam bir tezat teşkil eder. İri boylu, geniş omuzlu, açık çehreli, ancak otuz beş yaşında olan bu adam, biraz safça, tabirde zarafet iltizam olunmasa, biraz budalaca olmakla beraber, Mirat-ı Şuh'un yazı heyetinin en ziyade malumat sahibidir, hukuka nispeti vardır. Çok kitap okumak sayesinde az çok her şeyden anlar, küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır, cihan siyasetinin en ehemmiyetten ağrı tavsilatı bile ezberindedir. Sanki bir kamus-u ulum gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malumat tenevvü eder, hikmet-i tabiyeye ait bir şey yanında, idareye ait bir mefasa tesadüf olunur, mamavi gayet mütevazıdır bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahiste sükûtu tercih etmek adetidir. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. Yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tahsihten utanır, hatta Raci'nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. Zaten edebiyata katiyen intisap iddia etmez. Bir gün bir fıkra yazmıştı da arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği halde okuyamaksızın alay edecekseniz ne mi lazım? Bana siyasi makale yazmak ne güne duruyor diyerek yırtmıştı. Onun için Ahmet Cemil de bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimi bir dostudur. Ali çekip o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olursa Onlarda his solunan saffet sıcaklığıyla hayatın birçok kötülüklerinden kalpte hasıl olan buzların eridiğinin...